Merhabalar değerli Açık Radyo 94.9 dinleyicileri. Ben Dönes Utku ve yeni bir Yeşilçam arka programında sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızda geçtiğimiz dört haftaya yer verdiğimiz Şarkı Söyleyen Yeşilçam Yıldızları programlarımızın beşincisi ve sonuncusuyla sizlerle birlikteyim. Ee, i̇lk başladığımız zaman programa dört program olarak yapmayı düşünmüştüm. Ancak program devam ederken o kadar fazla parça eklendi ki listemize son bir beşinci bölümle birlikte toparlamayı tercih ettim. Bu programda altı kadar şarkıya yer vereceğim. Tabii yine daha önce yer vermediğim sanatçılar yer alacak bu programda da. Ve bütün programlar sonucunda da 25'e yakın parçaya yer vermiş olacağız. Yani ortalama olarak her programda beş kadar şarkıya yer vermişiz. Bu program da özellikle Cem Şeftaliçioğlu Ercan Demirel'e çok teşekkür etmek istiyorum çünkü program esnasında e, eklenen parçalar onlar tarafından sağlandı. E, zaten aslında programın programın temeli Ercan Demirel'in 2007 yılında derlemeye başlayıp 2009 yılında da yine sinematik eşici yer verdiğimiz şarkı söyleyen ses sanatçıları ismini bir listesine dayanıyordu. Daha sonra Ercan Demirer ve Cem Acioğlu Diskotek. info sitesinde de bu 45likleri derlemişler ve şarkı söyleyen yeşil çamlılar yerine yeşil çam sanatçılarında 45'likler diskografisine oluşturmuşlar. Tab bu diskografiye de pek çok dışarıdan da insan ekleme yapmış ve günümüzde şu anda bu başlık altında ararsanız, Yeşilçam sanatçılarına 45'liler diskografisi olarak ararsanız pek çok diskografinin içerisinde yer alan bu 45'likleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Ben programda konuyu birazcık daha detaylandırmıştım ve sadece 45'likler değil hem de şarkı, filmin içinde şarkı söyleyen, kendi sesini kullanarak şarkı söyleyen sanatçıları da bir şekilde yer vermeye başladım. Tabi bu listeye Kemal Sunal'ı ekledim. Onun dışında 45'likler üzerinden ben de gitmeye gayret gösterdim. Tabii bu listeler yapıldıktan sonra Yeşilçam Gazinosu isminde de bir albüm çıkmıştı. 45'likler dışında diğer bir toplamada bu yer alıyor. Onun dışında da Kemal Sunal'ın söylediği şarkılar ise hiçbir zaman için bir kayıt altına alamamış Yani bir 45'lik olarak doldurulmamış. Ancak Kemal Sunal'ın Türküleri isminde bir albüm yer almış. Ancak Yine bu e, kayıtlar filmlerden alınmışlardı. E, bugünkü programımızda e, daha önce ikinci programda yer verdiğim Öztürk Serengil'in Serengil Plak'tan bir şarkıya yer vereceğim. Ancak programda yer vermediğim bir sanatçıydı. Hülya Koçiğit. E, Hülya Koçiğit'in de yine ismini duyunca Aoda mı 45'lik doldurmuş diyenler, o şarkı söylemiş diyenler olacaktır. E, 1965 yılından bir 45'lik. Anneme isminde, 45'liğin B yüzünde de Gel Üzme Beni var. Ben burada şarkı olan Gel Üzme Beni'ye yer vermek istiyorum. Çünkü ilerleyen programlarda yine müzikli şiir ya da şiir okuyarak kendi sesini vermiş Yeşilçam ya da sinema sanatçılarımıza onlardan oluşan bir program yapmak istiyorum. Burada Gel Üzme Beni de Hülya Koçiğit Seren Serengil ile birlikte şarkı söylemiş. O zaman hep birlikte dinliyoruz biz de. Ben de kaçarsın, beni yakarsın. Gözüm yanıyor, sana bakarken. Gözüm yanıyor, sana bakarken. Seni anıyor, kalbim solarken. Seni anıyor, kalbim solarken. Benden de kaçarsın, beni yakarsın. verinölüm veririm beni bırakma rica atma beni bırakma Hican atma Ben kaçarsın beni akarsın gönlüme dodum gül gibi soldun gönlüme dodum gül gibi soldun. unuttum beni defa be seni Unuttun beni ve başı seni, benden kaçarsın, beni yakarsın, benden kaçarsın, beni yakarsın. Aa. Evet, bir düetti bu ve Özütçer Engin ile birlikte Hülya Koçyiği dinledik. Özgü Serengil'e tabii ikinci programımızda bol bol yer verdik. Onu dinlemeye birazcık daha kulaklarımız alıştı ama... ...Hülya Koçyiğit hem de kendi sesiyle şarkıda... ...bu doldurulan 45'lik oldukça nadir eserlerden bir tanesi... ...Türk sinema tarihinde ve Türk müzik tarihinde. Bu 45'liğin ağ yüzünde ise Anneme isimli bir müzikli şiir yer alıyor. Burada Hülya Koçyiğit bir şiir okuyor ve altında müzikle birlikte... Bu serengeli plak tarafından piyese sürmüş. 11. 45'lik olmuş. E, Hülya Koçyit daha sonra e, başka bir 45'lik doldurmamış ve e, hem sinema tarihimize hem de müzik tarihimize Hülya Koçyit'in doldurduğu tek 45'lik olarak geçmiş. Ancak e, Koçyit ailesinde e, tek müziğe ilgili olan e, Hülya Koçyit değil. Bir de küçük kız kardeşi Nilüfer Koçyit kendisi gibi oyuncu. Şimdi biraz ona değinmek istiyorum ben. Bu 1965'te doldurduktan sonra başka bir şeye yara, rastlamadığımı söylemiştim. Ancak kız kardeşi Nilüfer Koçit 1972 yılında iki tane 45'lik doldurmuş. Gördüğüm günden beri aşk denince ve hayal içinde ile bu aşk yolunda isimli iki tane 45'lik doldurmuş. Coşkun Plak'tan piyasaya sürülmüş. Ayrıca Nilüfer Koçit de sahneye de çıkmış. Ve bu sahneye çıkması hem ablası hem de annesi tarafından desteklenmiş. E, şehir tiyatrolarında e, bir süre yer almış Nilüfer Koçu ve daha sonra sinemaya geçmiş. E, aynen kız kardeşi gibi daha doğrusu ablası gibi o da çok fazla oyuncu olmak istiyor. Ve ailesi tarafından da destekleniyor. Tiyatrodan sonra da sinemada da epey yer alıyor. 1962 yılında tiyatro dönemine başladığını düşünüyorum ben. Ondan sonra e, baba filmlerde yer almış. E, annesi Melek Koçiğit'in de epey destek verdiğini, kız kardeşinin de epey destek verdiğini gördüm ve daha sonra yaptığı evlilikten sonra Nülfer Koçiğit de e, sinemaya veda etmiş. E, ablası ise e, oyunculuğuna devam etmiş. Nülfer Koçiğit ise izlediğim filmlerinde oldukça ilginç bir fiziğe sahip. Hatta Hani Avrupa'yı bir fizik olarak nitelendirilmiş, çok farklı bir yüzü olduğu söylenmiş, çok duru bir güzelliği var Nülfer Koçit'in. Ben şahsen oyunculuğa devam etmesini isterdim. E, ayrıca şimdi dinleyecekseniz e, şarkıcılık konusunda da bence oldukça yetenekli e, Nülfer Koçiğit. Ve e, keşke Nülfer Koçiğit e, şarkıcıya devam etmiş olsaydı dedim. Hayal içinde... O şarkısını seçtim. E, A yüzünde yer alan Hayal İçinde şarkısı şimdi yer alacak. E, bu güzel sesi ve hareketli şarkısıyla birlikte Nilüfer Koç'u şimdi dinliyoruz. deli gönlümde olmaz desen de bıkıp gitsenende senin yerin yalnız be de deli gönlümde sana dadım ömrümce neyin varsa senin haberin olmadığı yaşadıkça şimdi hayalin beter sevgilim bana <Gülüyor> Sevgiden coşarken hep kesece senden sakladım aşkımı üzülmediye olmaz desende bıkıp gitsende senin yerin yalnız bende deli gönlümde olmaz desende bıkıp gitsende senin yerin yalnız bende deli gönlümde sana dadım ömrümce neyim varsa senin haberin. Olmadı yaşadıkça şimdi hayalin de yeter sevgilim bana Nülüfer Koçit'ten dinledik, hayal içinde. 45'lik üzerindeki bilgilere baktığım zaman Coşkun Plak Orkestrası yazılmış. Ben burada Hilmi Coşkun'un, Coşkun Plak sahibi Hilmi Coşkun'un bir orkestra bir araya getirdiğini, onlara müziği çaldırdığını, bu bestiyi çaldırdığını ve daha sonra da Nülfer Koçiyet'in bu beste üzerine şarkısını okuduğunu ve bu şekilde kayıt alındığını düşünüyorum. Burada sözlerde ise özellikle o dönemlerde 72 yılındaki 72 yılında ve 70'li yıllarda pek çok arajmanın da şarkı sözünü fece Epçilioğlu ile birlikte imza atmış. Sezen Cumhur Önal'ın ismini görüyorum. Önemli bir isim olarak da Nülfer Koçiğit'in söylediği şarkının sözleri de Sezen Cumhur Önal'a ait. Bunu da hemen notlarımız arasına alalım. Şimdi Koçiğit ailesinden başka bir yere doğru yöneleceğiz. 60'lardan 70'lerden şimdi 70'lerin sonuna geleceğiz. 1979 yılından bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Ee, bu arada programa başladıktan sonra listeye eklenen şarkılardan bir tanesi bu. Meral Zeren gelecek şimdi. Meral Zeren'i e, eklediğim zaman listeye ben de e, Meral Zeren'in bir 45'liği doldurduğunu bilmiyordum. Şimdi Meral Zeren'in e, Kalbinden Atma Beni 45'ine yer vereceğim. E, bu 45'liğin B yüzünde yer alan Hercai şarkısı var. Hercai'yi biliyorsunuz e, isminde. Hercai ol benim olarak Çelik de 90'lı yıllarda yer vermişti ancak bu o şarkıyla alakası yok. E, Meral doldurduğu 1979 yılında doldurduğu Kalbimden Atma Beni Yavuz Plak'tan piyasaya çıkmış. Kalbimden Atma Beni 45'liğin B yüzünde yaran, yer alan Hercai şarkısını dinliyoruz Meral Zeren'den. Şeytan Benden oza Evet, Meral Zeren'den dinledik. Hercai. Ee, şimdi yine ilginç bir isme geçmek istiyorum. Ee, belki pek çoğunuz e, bu ismi sadece yönetmen olarak biliyordur. Kimisi yönetmen oyuncu olarak biliyordur. Ee, Yılmaz Duru. Yılmaz Duru pek çok önemli filme imza atmış. Hem oyunculuğu hem de yönetmenle kendini kanıtlamış bir isim. Sahibinin sesinden piyasaya çıkmış. 1971 yılından. Malabadi Köprüsü ve Meyhane Sokağı. Ben bu sefer A yüzündeki Malabadi Köprüsü'ne yer vereceğim. E, Yılmaz Duru'nun önce o güzel sesini dinleyelim. Sonra yeniden biraz daha bilgi vermeye konu hakkında devam ederiz. <Gülüyor> Göz yaşlarım ahtı gitti, gandal gibi yağım bitti, bincan sanki gitti boyar geldi hiç dönmedi Malaba köprüsünü de I'm to... Evet, Yılmaz Duru ve Malabadi Köprüsünü dedik. Burada yine ilginç bir not olarak eklemek istiyorum ben. Söz ve müzik Yılmaz Duru'ya ait ee, Malabadi Köprüsü'nün. Bu da böylece iki tane zaten farklı Malabadi Köprüsü şarkısı olduğunu gösteriyor. Ee, ben 45'likten haberdardım. Daha doğrusu Yılmaz Duru'nun hem sahne sanatçılığından hem Sesinin güzel olduğundan haberdardım ancak yine bu 45'li bana ulaştıran Ercan de e teşekkür etmek istiyorum. Bol bol zaten bu programlarda kendisine teşekkür ettik. Gönül isterdi ki aslında bu programı beraber yapmak ancak Almanya'da olduğu için ve zamanı olmadığı için de bu programlarda maalesef yer alamadık ama buradan da mesaj göndermek gerekirse umarım ilerleyen programların bir tanesini Ercan Demir'le birlikte yapmak mümkün olur ee, şimdi Yılmaz Duru'nun Malabadi Köprüsü'den başka bir e, 45'le daha geçeceğim. Bu da e, programımızın kapanış 45'liği olacak. Yani bize ayrılan süre doldu demek oluyor bu. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren e, şarkı söyleyen sinema yıldızları serimizin sonuna geldiğimiz için farklı konu ve konuklar olacak. Ee, ancak tabii bu şarkı söyleyen sinema sanatçılarına geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Gelen zamanlarda tekrar bu konulara geri dönmek dileğiyle. Şimdi çok farklı ve çok neşeli bir 45'lik geliyor. Sunap Eko Uysal'ın da sesinin yer aldığı bir 45'lik bu. 1969 yılında Türkofon'dan piyasaya çıkmış. Sunap Eko Uysal ve Ali Avaz yer alıyor. Nedir çilelerin çilesi? Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta yeniden Yeşilçam Arkeolojisinde açık radyo 94.9'da buluşmak üzere. Bendeniz Utku Uluer. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Dolmuşa 1 2, dolmuşa 1 2. Tamam abicim, sen arkaya geç. Ablacığım sen de otur kaçalım. Baş yerine benzin yakar, trafikler gelir çatar. Nedir şoförün çilesi? Çilesi vay. Nedir şoförün çilesi? Çilesi vay. Durak yapacak yer yoktur, cezaya gelince çoktur. Bono geldi, para yoktur. Ya bitmez ki şoförün çilesi. Ha, evladım nereye gidiyorsun? Emine Hanım anne. Hay Allah razı olsun evladım, yardım et de bineyim. Aman hanımanne çabuk ol trafikçiler geliyor. Aa iyi ya, evladım dırdırcılar geliyorsa dedikodu yaparız. Dırdırcı demedik be hanımanne trafikçiler dedik. Tamam hanımanne emin önüne geldik. Aa üstüme iyilik sağlık. Ben emin önüne demedim ki evladım evimin önüne dedim. Hoppala bir de seninle mi uğraşalım be hadi yine de yolumuza bakalım. A vallahi inmem a inmem sana bu dar zamanda elli kuruş verdim. Ya geri verirsin ya evimin önüne götürürsün. Al bakalım be cadı karı. Bu da sadakamız olsun iyi mi? Kimi motor kimi teker kapıyı çok hızlı çeker. Şoförler ya sabır çeker. Bitmez bile der şoförün çilesi. Çilesi vay nedir şoförün çilesi? Çilesi vay şoförlerin derdi bitmez, az kazanır para yetmez, ömür bitti, yollar bitmez. Bitmez bile der şoförün çilesi. Şoför efendi köprü üstünde inici. Köprüsünde durmak yasaktır hanımefendi. Anne münasebet dolmuş değil mi? İstediğim yerde inerim Al şu yüz lirayı da üstünü geri ver bakayım Ayaklarını vicdanına koy be abla Elli kuruş için yüz lira bazılır mı be Allah'ına kurban olayım Çilesi vay Nedir şoförün çilesi Çilesi vay vay Yılmaz yokuşa tekerlekler döner boşa Lastik döner hurda haşa İşte böyle bitmez şoförün çilesi Çilesi vay Nedir şoförün çilesi Çilesi vay Akşam olur eve gider Karı turmaz eder Gel de içme be bir birader Ya bitmez işte şoförün çilesi Çilesi vay Nedir şoförün çilesi Çilesi vay! Nedir şoförün çilesi? Çilesi vay. Nedir şoförün çilesi? Çilesi... Yeşilçam arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri <gülüyor>